Hocam programımızın başında bir soru sormuştuk, çalıştığımız yerin sahibinin, kazancının şüpheli olduğu ile alakalı. Hocam bu tarz kişilerin evlerine misafir olarak gidilebilir mi? Veya gittiğimizde yapılan ikramlardan biz yiyebilir miyiz mesela? Buyurun hocam. Evet, başta da söylediğim gibi Resulullah Aleyhisselam kazancı karışık olan Yahudi ailelerin ikramlarını kabul etmiş, onlardan istifade etmiştir. Dolayısıyla bu bize örnektir. Yani mesela çokça sorulan bir soru var. Bir kardeşimiz diyelim faiz bir müessesesinde memur orada çalışıyor. Tabi ailesi Müslüman, kendisi de Müslüman. Biz yakınımız olabilir, hı hı. komşumuz olabilir. Biz bunlara gidip çay içsek, efendim, ikramlarından istifade etsek caiz mi? Mesela böyle bir muşahhas hale getirelim. Anlaşılır olsun için. Hı hı. Yahut öyle bir şey oluyor ki adam marketi var. Markette maalesef yani helal şeyler de satıyor. Bu arada bir iki bira vesaire neyse. Alkol falan satıyor. Alkol de satıyor. Karış, yani kazancı ne oldu bunun? Karışık. E, çoğunluk ne? Helal. Hı hı. Şimdi banka sadece faiz işlemi yapmıyor. E, bir sürü işlemi var. Para gönderiyor Maaş ödüyor, başka işler var falan filan. Yani tamamı yüzde yüz haram olan bir iş yapmıyor. Dolayısıyla kazanç karışık. Banka memurunun, görevlisinin kazancı burada karışık oluyor. Az önceki ticaret yapan kardeşimiz alkol satıyordu, helal işi de vardı. da kazancı karışık. Evine gittiğiniz takdirde helal ve haram... Kazancı karışık olan bir eve gittiğinizde yeme içmenizde herhangi bir sakınca yok. Yüzde yüz haram olduğunu biliyorsanız ki bu nasıl bilinecek? Bu da çok nadirdir. Hı hı, çok son. O zaman yapacağınız şey şu olabilir. Yani yediğinizi bir fakire maddi olarak tasadduk edebilirsiniz. E bu tür kişi de çok nadirdir. Kazancının tamamı haram olan evet. bir kişi yani genelde bizim muhatap olduğumuz kişiler değildir bunlar. E ama kazancı karışık olanlar varsa onların evine gider. Eğer bir gayrimeşru iş yapılıyorsa o konuda güzelce bir nasihat etmeye çalışırsınız. Yani daha temiz bir kazanç temin etmesi için mesela bir market sahibine niye yani alkollü mallar efendim içecekler satıyorsun. Bari tertemiz biz kazanç temini tarzında tavsiyeleriniz olabilir. Yani bunları yapın ama misafir olmanızda yeme içmenizde herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Teşekkür ederiz hocam.